aşk ile geldim cihana meskenim dağlar menem terk edip cümlesi vayı mahremi tevhit menem gürş edince menaref esrarını mest olan ehkar menem şöyle ikrar verdim oldem gaygusuz aptal menem efendim herkese türküler ve yaşam programından sevgiler saygılar merhabalar diyoruz bu hafta da güzel bir hatta iki tane ozanımızı işleyeceğiz Güzel bir program olmasını diliyorum. Umarım sizler de tad alırsınız. Hoş bir vakit geçiririz diyorum. Evet. E, merhabalar Radyo Havan dinleyicileri. E, duyduğunuz gibi Sevgi Can Hoca'nın sesinden Kaygısız Aptal'ın bir dörtlüğünü dinledik. Bu hafta Kaygısız Aptal'la başlayalım. İsterseniz onu önce öyle geçelim. E, i̇kinci bölümde diğer ozanımızı işleyelim. Kaygısız Aptal e, Alevi Bektaşi tarikatının Başına geçen Abdal Musa Hacı Bektaş'tan sonra Abdal Musa tarikatına bağlanarak tasavvuf yoluna giren bir derviş bir ozan bildiğim kadarıyla bunun üzerine tabi de detaylı olarak konuşacağız ama hı hı. yani tasavvuf yönü daha fazla olduğu için fakat bu Ali Bektaş'ı öğretisinin ve erkannamesi üzerine bazı düzenlemeler yaparak Bektaş'ın ilk Erkan denilen bir şey hazırlıyor, tüzük gibi bir şey hazırlıyor. Hı hı. Böylece Bektashilik tarikatının ilk tüzüğünü de yapıcısı kaygusuz apta olmuş. Yani hı hı. bir düzenlemeye girmiş. Hı hı hı. Daha önce geçen haftadan da anlatmıştık. Yani bizi dinleyenler iyi bilirler. Hacı Bektaş Veli Yunus Emre yani kolu yani bir bakıldı zaman bir de Mevlana üçünün çok hı hı. büyük ozanlar olduğu. Evet. Ama Mevlana'nın yoluyla. Ee, Yunus Emre ve de Hacı Bektaş yolları biraz daha ayrılıklı gibi görmüştük. Çünkü semalar semalar hı hı. E, diye anlatmıştık. Burada da kaygusuz Aptal'da Hacı Bektaş Veli yolundan giden evet. bir e, ozan. Alevi Bektaş'a içerisinde hı. ulu ozanlardan birisi, birisi. kaygusuz evet. Aptal. İşte hı. bugün yine diğer bir ozanımızı daha işleyeceğiz Şahatay'ı. Ki iki ozanımız da hakikaten e, Alevi Bektaş'ı... E, ...inancı içerisinde çok önemli yer teşkil ediyorlar. E, cemlerinde, cem törenlerinde sürekli Hatay'ın ve kaygusuzun değişleri söylenir, okunur... Hı hı. ...nefesleri vardır, semahları vardır. Bunlardan yine örnekler vereceğiz ama şeyden ben hemen bahsetmek istiyorum. Nasıl girmiş, kimdir evet, Kaygusuz e, Abdal? İlk bir e, bağlanışını Abdal Musa'ya bağlanış e, menkübesi var. Ben Rivayet mi? Evet, hı hı. o rivayetten Dinleyelim. bahsedeyim. Ki zaten e, bunlar hakkında kesin bilgiler yok. Biz bunları e, anlatılardan e, ve onların yazdığı şiirlerden çözümlüyoruz. Yani bilim adamları, edebiyatçılar. Onların yazdıkları şiirlerden yola çıkarak, onların zamanında yazılmış olan edebi eserlere bakarak e, rivayet ediyorlar. Yani kesin bir bilgi değil ama hı hı. böyle bir menkıbe var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, Kaygusuz e, Kaygısız Abdal'ın asıl adı Gaybi. E, daha sonra bu mahlası alıyor. Ee, dediğim gibi bektaşi menkıbelerine dayanıyor, onun hakkındaki pek çok söylence. Ee, Alanya Bey'nin oğludur aslında gaybi, yani kaygısız aptal. Avlanırken bir gün attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, gaybi arkasından kovalar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından da avcı girer. Dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler, bu arada aralarında çekişme başlar. Olaya tabi ki Abdal Musa karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Bu mu dersin aradığın ok der. Gaybi tabi ki oku ve e, sonra etkilenir bu olaydan ve Abdal Musa'ya bağlanır. Onun tarikatına e, kapılanır ve ondan ayrılmaz. Daha sonra e, Beyinoğlu'dur Tabii ki çok güçlü bir Beyinoğlu'dur. Alanya Beyinoğlu'dur Gaybi. Evet. E, ve tekkeye o bölgeye savaş açılır ama maalesef oğlunu kurtarmak için evet oğlunu kurtarmak tekke için tek elinden yani ona göre tabii ki kötü yola düşmüş oluyor ya hı hı. E, ama maalesef Musa'ya yenilir ve gaybi tekke'de kalır ve uzun yıllar tekke'de hizmet eder e, ondan bilgiler alınır o yolun e, ilmini irfanını öğrenmeye başlar evet ama daha çok e, hani bu tabii rivayet olarak bildiğimiz belki bir şey ama e, kaygusuz aptal... Uzun süre Abdal Musa'nın tekkesinde Tabii. kalmış, bayağı 40 hani, yıl deniyor yani, da zaten yani. hani. ve ondan sonra da e, Abdal Musa'nın e, biliyorsunuz kolu, hani ona inananların hı hı. çok geniş bir coğrafya hitap ediyor ki 13. yüzyıl evet. yine de o, bakıldığı zaman 15. yüzyıla denk geliyor. Hı hı. E, bildiğim kadarıyla da Mısır'a gönderiliyor, Mısır değil evet. mi? Evet, yani evet, evet. Mısır'da yayıyor oradaki. ...o öğrendiklerini, o öğretiyi hı hı. artık kendisi de çünkü usta oluyor ya... ...yani evet. dediğimiz gibi icazet hı hı. alıyor ondan. Hatta o icazetiyle ilgili de çok güzel bir anısını okudum biraz önce. Ee, o icazeti işte olurunu bir belge şeklinde, yazılı bir belge şeklinde... Hı hı. ...şey veriyor Abdal Musa, kaygusuza veriyor. O da onu saklayacak ama yani yer bulamıyor. Nereye saklasın acaba? Çok değerli çünkü onun için o verdiği icazet... Olursun artık piştin ve hı hı. ustalık yapabilirsin, öğretini yayabilirsin. Onun belgesidir o aslında ona verilen. Ve o sonra en sonda ağzını alıyor, yutuyor onu. Diyorlar ki ne yaptın sen? İcazetimi yuttum diyor. En değerli yerim olan kalbime gömdüm onu. Yani kesinlikle kaybetmeyeceğim diyor. Ve bunu Abdal Musa'ya söylediklerinde Abdal Musa da çok böyle hoşuna gidiyor. Onu yine pençesiyle şöyle bir e, şey yapıyor, destekliyor. Hoşuna gidiyor tabii ki bu tavrı. Böyle de bir söylence var. Evet. Şey olarak da bakıldığı zaman eserlerinden hani Kaygusuz Aptal'ın dili biliyorsunuz çok biraz önce okur girerken de okudunuz ya Yani çok hani bilinen Türkçe falan değil de Farsça biraz daha yani ağır anlaşılabilecek e, bir şimdi, lisan değil tabii, Kullandığı o, eserlerde o sanki yani ona incelediğimizde zaten öyle yani Arapça ve Farsça'nın etkisi çok büyük zaten dil üzerinde hı hı. Hani halkın kullandığı kendilerine ait bir öz Türkçe de var ama Şiirlerde bunun etkisi çok fazla görülüyor. Hani hem Aruzla yazdığı eserler var. Aynı Yunus Emre'yi geçen hafta işledik, anlattık evet, ya. Evet, yani evet, Aruzla yazılan çok ağır olan e, şiirleri de var. O da Kayısız divanda uzunda. toplamış evet. onları. Yine aynı şekilde daha açık dille yazdığı, halkın anladığı, daha öztürkçeyle yazılanlar da var. İki çeşitte de örnekler verilebilir. Ama şöyle bir durum var şimdi Celal abi. Hı hı. E, hani biz müzikal açıdan ne söyleyelim diye bir baktık ama. ...çok fazla bestelenen eserleri yok... ...bestelenenler türkü formunda değil zaten... ...hani e, tasavvuf içerikli olduğu için... ...daha çok... E, ...cemlerde nefes... ...işte semah değiş şeklinde okunanlar var... E, ...onları da hani burada söylemekte... ...çok da uygun olmaz diye de düşündüm... ...birkaç tane kayıt var Şah Hatay'dan... ...sadece onları dinleteceğiz... Hı. ...ben daha çok şiirlerine yer vermek istiyorum... Hı hı. E, ...bir iki... Müzikal bestelenişi var ama şu anda onları toparlayamadık. Bence şiirleriyle örnekleri versek daha olur, olur. doğru olacak gibi geliyor bana. Bir tane şiirlerine. Bir nefesine örnek verelim hemen. Hı -hı. Beylerimiz Elvan Gül'ün üstüne, ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya. Urm abdalları postun eynine, bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya. Urm abdalları gelir dost deyü deyü. Hırka giyer abadeyü, post deyü Hastaları gelir derman isteyü Sağlar gelir bizim Abdal Musa'ya Hint'ten bezirganlar gelir, yayınur. Aşık olan bu meydanda soyunur Pişer lokmaları açlar doyunur Toklar gelir pirim Abdal Musa'ya İkrarıdır koç yiğidin yuları Pakileri çeksem gelmez yuları. İleri akpınarın yeşil gülü suları. Çağlar gelir pirim Abdal Musaya. Meydanın da dare durmuş köçekler. Çalınır koç kurbanlara bıçaklar. Döülür kudüm açılır sancaklar. Erler gelir pirim Abdal Musaya. Kılıç sallar Yezidlerin kastına Ali Zülfügar'ın almış destine Tümen tümen genç Ali'nin üstüne Erler gelir şahım Abdal Musa'ya Her matem ayında kanlar dökülür Demine hü dey gülbank çekilir Uyandırıp hak çırağı yakılır Erler gelir şahım Abdal Musa'ya Benim bir isteğim vardır Kerim'den Yezid bilmez erenlerin sırrından. Kaygısuzum, Cüda düştüm primden. Erler gelir şahım, Abdan Musa'ya. Çok güzel. E şiirlerinde de senin okuduğun gibi, gerçi bu şiirde yok ama, çoğunda kaygısız e, takma adını kullanır ama, bazı şiirlerinde Serai adını da evet, kullanır. Evet. Bu, e, hem kaygısız adını taşıyan başka şairlerin de bulunması, eserlerinde de bazıların. Başka bir kaygısının olabileceği kuşkusunu doğurur ama hı hı. E, söylediği o 100 yıl itibariyle de kaygısızın şiirleri diğerlerinden farklı olarak ortaya çıkar. Şimdi elimizde çok hani kaygısız aptallığa ilgili pek bir şey yok hani baktığımız zaman hı hı. E, incelediğimiz zaman ama hı hı. Bektaşiler arasında büyük bir saygıyla ilanlıyor kaygısız aptal değil mi? Bektaş ulular arasına şirket, giriyor. Tabi, tabi. E, tekkelerde de anlarda. hemen hemen e, dikkat ettiğimiz zaman mesela Hacı Bektaş'ta da vardı Kabul edilen bir resimde bir yılan, evet. bir akrep ve bir Hı -hı. aslan gibi ayakları hani e, dibine yatırılarak, ayak dibine yatırılarak ona boyun eğmiş gibi görünüyorlar. Evet. Bu da onun büyüklüğüyle ilgili. Kesinlikle. Yani orada el... 12 post bilinir ya, Hı -hı. 12 posttan birisi de yine kaygısız aptallığıyla evet. ilgilidir. Hı -hı. E, bunun e, yani tasavvufla yaptığı şiirler, tekerlemeler, işte... Hani dedin ya aslında sohbette konuşmuştuk ama hani alaylı iğneli böyle biraz e, evet, evet. simgeli şiirleri de bir var de diye. Bir de yanlış anlaşılır mesela kaygısız biraz sanki dalga geçiyor gibi bir şeylerle hani Hı -hı. hafif oluyor gibi. Ama orada hep hicivdir o yerer eleştirir. Ee, orada biraz bir şeylerin altını çizer aslında ince bir nüktesi vardır. Nüktesi vardır. Hı -hı. Onun dilini anlamak işte de kolay değil aslında. Evet Yunus Emre yolunda yürüyen şair büyük bir ihtimalle şiirlerinde de ona daha Hı -hı. çok yaklaşıyor ama ölüm yılı tam olarak bilinmiyor. Ee, kaygısızla ilgili hani benim anlatabileceklerim bunlar hocam sizin de ilaveniz benim varsa. Benim ilavem şöyle bir kaşık örneği var onun bir Hı -hı. olayı var daha doğrusu Mısır'da yaşadığı. Çok da böyle hoşuma da gitti geçen gün böyle kaynakları karıştırırken onunla ilgili bir e, menkıbeye rastladım yine. Mısır'a gidiyor ya oradaki padişahlar işte bütün alimleri topluyor başına. Diyor ki hani bir göreyim bakayım onları şeyden geçiriyor. Bilim süzgeçinden geçiriyor. Nasıl cevap verecekler diyor merak ediyor. Herkes bütün işte ülkenin ileri gelenleri geliyor. Alimler bilginler geliyor. Ama padişahın sorusuna cevap bulamıyorlar. Daha doğrusu işte o probleme bir çözüm bulamıyorlar. Diyorlar ki bunu çözse çözse kaygısız çözer. Ve kaygısızın yanındaki müritleri tabii ki. Yemek düzenliyor padişah çok güzel şaşalı bir yemek düzenleniyor ve o yemekte herkese uzun uzun kaşıklar veriliyor. Çok böyle büyük uzun kaşıklar sonra işte buyurun yiyin deniyor. Herkes tabii ki o uzun kaşıklarla yemeye çalışıyor daldırıyor ama döküyor üzerine döküyor başına döküyor oralar batıyor. Kimsenin karnı doymuyor bir türlü sonra kaygısız kendi müritleriyle yarenleriyle beraber oturuyor karşılıklı oturuyor ama hepsi böyle ikili ikili oturuyorlar karşılıklı. Ve herkes karşısındaki'nin lokmayı ağzına veriyor. Yani birbirini uzun kaşık. Herkes birbirini doyuruyor. O onun ağzına uzun kaşığı sokuyor, doyuruyor. Öteki onun ağzına ve yemek boyunca bu şekilde böyle devam ediyor. Herkes karnını doyuruyor. Bizimkiler tok bir şekilde kalkıyorlar. Sonra e, gerçekten hani şey oldu. Paylaşmanın insan hakkına öncelik vermenin önemini bir kez daha burada e, altını çizmiş oluyor ve dünyaya biraz daha namı. Yayılmış oluyor evet. kaygısızın çok e, Paylaşımın çok güzel bir örneği güzel bir yani Önce karşındakini evet. doyuracaksın Sonra Payla kendini evet, doyacaksın Evet paylaştıkça gibi. bazı şeylere çözüm buluyoruz demek Evet e, Burada kaygısız abdallı ilgili Benim ve bizim söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar şimdilik, diyelim Evet, evet yine ya, Aynı döneme e, Yakın olan yine ozanlarımızdan Şahatay'ın bir dörtlüyle Girmek isterim ben Tabii ki. E, Önce öyle girelim Kırklar meydanına vardım Gel beri ey can dediler, İzzet ile selam verdiler, gel işte meydan dediler. Şah hatayım nedir halin, hakka şükret kaldır elin, gıybetten kese gür dilin, her kula yeksan dediler. Diyelim bir de türküsünü dinleyelim hocam bunun şah hatayla ilgili. Dinleyelim. Evet, Evet Erdem'den dinliyoruz. Hırhlar meydanına vardım, Kırklar meydanına vardım. Gel beri heycan dediler. İzzetiyle selam verdim, izzetiyle selam verdim. Gelişte meydan dediler, gelişte meydan dediler. Aman aman aman aman aman aman aman. aman. Sen yarlığım et erdan. merdan. Yetiş yara şirin Kırkların kalbi durdur Kırhların kalbi durdur, gelenin kalbi arıdır Gelişin kandan beridir, gelişin kandan beridir Söylesen kimsin dediler, söylesen kimsin dediler Aman aman aman aman aman aman aman aman Bugün canlar bizde mi? Bugün dostlar bizde mi? Girsem aha bile oyna Girsem aha bile oyna Silinsin açılsın aynan Kırk yıl kazanda dur kayna Kırk yıl kazanda dur kayna Daha çiğsin can de, Daha çiğsin can de. Leylan Leylan Leylan Leylan Leylan Leylan Leylan, leylan. Demesen sözün ile Andan sonra bizi Ondan sonra bizi olası mihman dediler olası mihman dediler Düşme dünya mihnetine Düşme dünya mihnetine hadi bul hak hazretine Abı zemzem şerbetine Abı zemzem şerbetine Parmağını lan dediler Parmağını lan dediler Aman aman aman aman Aman aman aman aman Bugün bize bir tanbih Bugün canlar bizde Şah hatayim nedir halın? şah hatayim nedir halim hakka şükret kaldır rele Kıybetten kese gör dilin. Kıybetten kese gör dilin her kulay eksen dediler her kulay eksen dediler Leylan Leylan Leylan Leylan Leylan Leylan Leylan Şah Hatayi, e, hocam hani bilinen adıyla bakıldığı zaman, hani şeyde de hani Şah İsmail desek tarihte, daha mı iyi olur tarihte? Tam Öyle tam daha tam. çok bilinebilir herhalde. Şah İsmail. Evet. E, müzikal yönüyle incelediğimizde. Evet, Şah Hatayi diyoruz bir olarak biliyoruz biz ama evet. tarih yönünde önemli Hı -hı. çünkü e, yaşamda baktım zaman İsmail 17 Temmuz 1487 Tarihinde bir şehrinde Safavi tarikatının şey ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Baba tarafı Şeyh Safiyüttü'nün sülalesinden olup İsmail'in babası Şeyh Haydar. Dedesi ise evet. Şeyh Cüneyt. Hep <gülüyor> şeyhlerden, şeyhlerden bakın. Evet. Dolayısıyla İsmail annesi de Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan'ın kızı yani bir padişah kızı da. Evet. Şeyh Haydar öldürülmüş babası Şeyh Cüneyt'in öcünü almak için de 1488'de Şirvan Şahlar Devleti'ne karşı yaptığı savaş sırası sırasında Şirvan hükümdarı Feruh Yaşar yenilgiye uğrayarak Gülistan Kalesi'ne çekilmiş. Yedi ay muhasırada kaldıktan sonra Şirvan Şah'ı kayınbiraderi olan Akkoyun'un sultanı Yakup Bey'den yardım istemiş. Akkoyun hükümdarı ordu kayın kayınbiraderine destek verip Tebelistan yakınlarında yapılan savaşta da Şeyh Haydar öldürülmüş. Şimdi babası Şeyh Haydar öldürdükten sonra İsmail annesi ve kardeşleri Sultan Ali ve İbrahim ile birlikte Şiraz'da mahkum edilmiş. Ki mahkum edildiği zaman ki İsmail iki yaşında bile değilmiş daha o zaman da. Yani çok küçükmüş. Bir süre sonra Rüstem Mirza kardeşlerden yararlanmak için onları serbest bırakıyor. Fakat savaş sırasında İsmail'in büyük kardeşi Sultan Ali'nin ve Kızılbaşların cesurca çarpıştıklarını görünce korkuya kapılıyor. Dolayısıyla bu ...kendisini ve neslini ortaya çıkacak tehlikelerden korumak için... ...bütün sülaleyi ortundan kaldırmaya karar veriyor. Evet. Ee, Şeyh Sultan Ali'nin üzerine adamlarını gönderiyor ve onu öldürtüyor. Ölümünden önce Şeyh Sultan Ali İsmail'i varisi ilan ediyor. Erdebil'e gönderiyor. Hı. Kızılbaşlar İsmail'in arandığını öğrenince onu bir süre Erdebil'de... ...daha sonra da Reşte gizlenmesini sağlıyorlar. Sonra onu şey Hicane, Gilan hükümdar Ali'nin sayrına getirirler. Gilan'a geldiğinde İsmail... 7 yaşındaymış. Hı hı. Burada Hasan Han'ın koruması altında Lala Hüseyin tarafından eğitiliyor. İsmail yaklaşık 6 yıl burada kalarak dönemin tanınmış emir ve dini, dünyevi asker eğitim görüyor. 13 yaşında da siyasi ve dini konularda faaliyete başlanıyor. Hı hı. 1499 yılının Ağustos ayında Erdi bile yollanıyor ki bu dönemde 13 yaşından itibaren de artık İsmail'in adı duyurmaya başlanıyor. Şimdi konuya girdiğimiz zaman e, niye böyle başladık? hani Şah İsmail'e baktığımız zaman çünkü bize bir şey tarihten hatırlattı. Yani din tasavvuf yönüne bakıldığımız zaman... ...Hazreti Hüseyin'in... ...yani dikkat evet, edelim... Kerbele, ...o zaman Emeviler ben... döneminde de Kerbela'da... ...işte kalması... o ...Hüseyin'e inananlara beraber... Hı hı. ...aç susuz bir şekilde bırakılması... ...orada katledilmesi. Evet. Yani bu gelenek bir şekilde... ...her tarafta Osmanlı'da şimdi... ...güncel olarak muhteşem yüzyılı falan izliyorlar... ...Osmanlı evet. gelenekinde de var... ...yani çocukların öldürmesi ya da... Hı hı. ...kendine ait yakın bulduklarının da boğması... E, aile falan tanımadan e, sonlandırılması ile ilgili geliyor. Hı -hı. Bu aylar da önemli. Niye önemli? Evet. Şimdi biliyorsunuz hocam, şu anda bulunduğumuz ay itibariyle Muharrem ayındayız. Muharrem ayındayız evet. Biraz bunu açalım mı? Yani Muharrem ayı ilgili bilgi verelim mi? Verelim. Yani hani ben çok yetkin değilim o konuda ama yani, bildiğim kadarıyla hı -hı. hani dinliyoruz sürekli. Ben de kaynaklara dokuyorum. Alevi ve Bektaşi inancında e, 12 gün oruç tutulur. Ki oruç tutmak hani sadece bir şey yememek anlamında da değildir. Orada bir yastır, matemdir. Ee, katlin, oradaki katlin çok e, haince olduğu. İşte, Hazreti Hüseyin'in yasını, Hüseyin yasını tutmak amaçlı. Orada bir isyan vardır ve o yas tutulur. Nasıl tutulur? İşte eğlenilmez, et yenilmez, su içilmez, böyle eğlence yapılmaz. Tam bir yastır yani, tam bir matemdir. Aleviler tarafından 12 gün boyunca böyle bir yas... Şimdi biraz dini bilgiye girecek Hı -hı. ama hani ben e, bu konuda bunu açmak açısından da söyledim. Çünkü e, sadece e, Hazreti Muhammed'in öl ölümünden sonra işte Hazreti Ali damadı oğulları Hasan Hı -hı. Hüseyin Hı -hı. diye baktığımız zaman Elbeyt'e doğru gidince e, ama e, El Feci suresi ayetinde mesela bir ikinci ayetinde de ya Muhammed o Muharrem'in on sabahı ve akşamı hakkı için ve çift olup duranlara ve dahi on gecelere and olsun ki akıl sahipleri onlara itibar edip son amaçları onunla inceleme ve araştırma yaparlar denilmektedir. Yani aslında peygamberlere zamanında da e, hem Hızır orucu hem Muharrem orucu gibi üç günlük oruçlar tutulmuş daha önce. Hı hı. Yani Hz. Muhammed'in önce de var olan evet. bir oruç bir sistemi. Bizim Muharrem, Muharrem ayında Kerbela tabi... olayı işaret edilmiyormuş aslında ben bunu evet. daha yeni öğrendim. Şimdi, Burada da hani dediğiniz gibi e, bakıldığı zaman e, şeye de yani e, Hicri takvime göre de hı hı. Zil Hicayi'nin 10. günü başlanıyor. Evet. Kurban Bayrağı'nın 1. günden başlayarak 20 gün sayılıyor. Hı hı. 20 günün akşamı Muharrem orucunda niyet ediliyor. Evet. Oruç başlıyor. Muharrem orucundan önce 3 günlük masumu dediğimiz pak orucu tutuluyor evet. bizde bildiğimiz paklar. kadarıyla. Bu oruç küfede şehit düşen işte Müslüm bin Akil ile çocukları İbrahim ve Muhammed için tutuluyor. Sonra Müslüm İmam Hüseyin'in amcasının oldu Hani orada bir bilgi olarak da geçmekte fayda var. Hı hı. E bu üç günlük masumun pak orucundan sonra on iki günlük mağarim orucu olmak üzere toplam on beş günlük bir oruç var. Biz on günlük Muharrem orucu deriz ama. Hı hı. Yani bu birleşik anlamda e, bilinen işte Alevi Bektaşi inançlarına göre on e, gün olarak tutulur. Ama on iki güne e, denk geldiği söylenir. Hı hı. Şimdi Muharrem ayında siz de söylediniz... E, eğlence yapılmıyor i̇şte Can inciltilmiyor, kana katılmıyor hani Onun için şu andaki güncellilik olarak Suriye ile olan e, ya İsrail hatta Hamas ile olan hı hı. savaşlarından dolayı Hatta bir e, barış e, anlaşması yapılması da talep ediliyor Sırp bu yüzden işte düğün, nişat, sünnet törenleri özellikle eğlence yapmadığı için evet, yapması istenmiyor evet. ya, Su içilmiyor Kerbera'daki Hüseyin'in susuz kaldığı için diye ...genellikle abartılmadan tabi ayran, kana ayran vesaire, çay evet. vesaire ile e, sıvı içecekler alınmaya başlanıyor. Bununla ilgili de Şahatay'ı hani niçin buradan e, girildi? Çünkü çok güzel örneklerini Şahatay vermiş. Değişlerle, tasavvuf evet. yolunda. E, siz de söyleyeceksiniz biraz sonra. Evet, evet. Örnekleri Şimdi de var. Yani i̇ki bence tarihi olay. iki Hı -hı. dönem. E, hatta ne diyelim... <gülüyor> ...Aleviler açısından çok önemli yani... İşte Kerbela olayı da bir dönemin başlangıcı ve bitişi gibi evet. algılanabilir. Ee, şey de öyle Şahhatay ile Şah İsmail diyelim artık hı. tarihteki yeri Yavuz Selim'in çaldırandaki evet. o savaşı da yine bir tarihi bir dönüm noktasıdır. Yani her ikisi de Aleviler için çok önemlidir ve bu sürekli de e, değişlere konu edilmiştir. Evet. Şimdi onlardan bir örnek hemen sizden söyleyelim o zaman. Hı hı. Ben de ben. Güzel bahar olmayınca kırmızı gül bitmezmiş Kırmızı gül bitmeyince dertli bülbül ötmezmiş Kırmızı gül bitmeyince dertli bülbül ötmezmiş Gülbül havasız ötme sarılıp yatmaya, bahçevan gülü satmaya, gül gadrini bilmezymiş. Bahçevan gülü satmaya, gül gadrini bilmezymiş. Bahçevan satma bu gülü ey yar ey yar, bahçevan satma bu gülü. Aramdır parası bulur. Ağlatma dertli bülbülü. Göz yaşını silmezmiş Ağlatma dertli bülbülü. Göz yaşını silmezdimiş. Bülbül güle hayran olur. Hayran olur seyran olur. Bazı insan gafil olur, gafil insan olmaz imiş. Bazı insan gar olur, gafil Arif olmaz imiş. Şahhatayım ölme ince, tenim tura olmayınca, dostostan ayrılmayınca. Dost kıymetin bilmezmiş Dost dosttan ayrılmayınca Dost kıymetin bilmezmiş Dost dosttan ayrılmayınca Dost kıymetin bilmez imiş, dost Şimdi siz e, Yavuz Sultan Selim'le olan kısmını söyleyince aklıma geldi. E, Şah İsmail o döneme kadar kendi kullandığı mahlas da e, Hıtayi evet. olarak kullanıyor. Hı -hı. Hatayi değil. Evet. Yenildiğini anlayınca bir, bir yerde bir hata yaptığını hata düşünüp Hatayi Mahlas'ını sonra kullanmaya başlıyor. Yani Yavuz Selim'le e, yenilikten sonra kullanılmaya başlıyor evet. Bunu da mesela o Kendi adına da kendiyle ne kadar barışık olduğunu da Gösteren bir şey yani tasavvuf yönünü Hep konuşuyoruz ama hı hı. Peki hani kişiliğiyle ilgili e, Hani dedik ya biz na, Yani konuşurken Kişiliğinle ilgili bir şeyler söyledik mi hocam Yani ya var mı öyle bilgimizde Ya şimdi kişiliğin hani e, Özellikle iki bölümde incelenir gibi düşünüyorum hı hı. ben Bir ee, savaş öncesindeki ve savaş Hı -hı. sonrasındaki, savaştan sonra yani kayb ettikten sonra ki ilk yenilgisidir. O bölgede hep kazançlar elde etmiştir. Hep çünkü yenmiştir e, etrafını ve genişletmiştir de sınırlarını Şah İsmail. Hı -hı. Ee, yenildikten sonra töküntü içine girmiştir. Ama ondan önce e, düşünün küçücük bir çocuk 12 yaşında 15 yaşında ve hep şey zaten Yavuz ondan bahsederken çocuk şah diye bahseder. Yani onu evet. hiç kayla almaz. Hani ona mı yenileceğim gibi söylemler sürekli şey yapar, söyler. Ama kendi yaşına rağmen bünyesi çok güçlüdür. Çok iri yarıdır. Hatta işte bir rivayete göre bir ayıyı tek başına devirdiği falan söylenir mağarada. Çok şeydir, cesaretli bir insandır. Evet. Ee, güçlü bir kişiliği vardır ve insanları bilgisiyle çok güzel ikna eder. Onları inandırır ve... Pek çok da mürite olmuştur. Hatta düşünün İran'da çevresinde müritleri var ama Anadolu'dan akın akın Türklerden, e, Türkmenlerden. Türkmenlerden daha e, tabii çok. Tabii daha çok güneyden işte Hı. orta kısımlardan Sivas, Erzincan gibi o civardan akın akın e, İran'a, Tebriz'e, Erbil'e gidişler oluyor. İşte bunun sebebi de tabii o dönemi biraz irdelemek lazım. O dönemde bir karışıklık var. Ee, Osmanlı'da bir bozukluk bir hani lider sorunu padişahın sorunu var çünkü kendi aralarında anlaşamıyorlar. Yeniçeriler memnun değil. Halk zaten halka inilmemiş ve halk çok mutsuz ee, çünkü onun dilini kimse anlamıyor. Derdini kimse dinlemiyor padişah kendi aleminde. Derken onlara samimi gelen bir dillen konuşan birisi var İran'da. Bir sanatçı ve yani o gibi. Evet o çağrıya kulak veriyorlar ve akın akın gidiyorlar. Şah ve Sultan'ı okumuştum ben. Hı hı Hani tarih olaylarda bayağı bir ışık tutuyor ama şey demek istiyor orada mesela işte Yavuz Selim tamam haksızdı bu kadar insanı kırdı ama hani Şah İsmail'de az değildi mesajını vermek istemiş orada. Yani aslında bunlar kardeş ve niye birbirlerini kırıyorlar? Hani asıl işte Haçlı ordusuyla niye savaşmıyor veya işte diğer güçlerle niye savaşmıyor da aynı kökten gelen Türk her ikisi de. Niye birbirleriyle savaşıyorlar mesajını vermek istemiş. Güzel şimdi güncelleyeceğim evet. ama çok özür dilerim. Hani aklınız parantez açayım unutmayın söyleyeceğinizi. Günümüzde ne kadar çok benziyorlar değil mi? Evet. Türk Türkiye hani bakıyorsun komşuları ile barışık değil Kesinlikle. ve o coğrafyadaki hani Müslüman dediğimiz e, komşularımız bizim yakın dostlarımız Araplar vesaire diye alacağımız hepsi. Hristiyanla dinse anlamda söylemiyorum. Diğer camiye, yani Haçlı Hı -hı. ordusu deyince aklıma evet. geldi. Birlik olamamış, istediği gibi işte diğer devletler kullanacak şekilde, Hı -hı. yani ülkemizi diğer Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri kullanacak şekilde getirmiş. Ama biz bir araya gelememişiz. Maalesef. Yani dinsel anlamda kesinlikle böyle bir şey yok demek. Kardeşlik de falan alakası yok. Ha, maalesef. Evet. Parantez işte kapandı. Öyle bir tarihi süreçten geçiyorlar ve ilk yenilgisini orada çaldıran da. ...maalesef e, yenilgiye uğruyor... ...ve şiirlerinde de bunu görüyoruz... ...Şah İsmail'in... ...bir küskünlük var... ...bir içe çöküş var... ...işte dediğiniz gibi kendisini hatalı hissediyor... ...ondan sonra hatayı ye, mahlasını alıyor... ...ve daha çok kendini içkiye verdiği söyleniyor... ...ne kadar doğru bilemiyoruz... Hı hı. ...ve bir çöküş söz konusu... Yine bir eser verelim mi? E verelim, örnek hı hı. verelim hemen... ...güzel bir eser daha gelsin... ...bakalım ne geliyor... Ardın. Hudey hudey canlar hudey gelsin tamam. İşte meydan Ela gözlü pirim geldi Duyan gelsin işte meydan Dört kapıyı gırk makamı Bilen gelsin işte meydan Dört kapıyı gırk makamı Bilen gelsin işte meydan Hudey hudey demler hudey Hudey hudey canlar hudey Hüdey, hüdey, hüdey, hüdey, demler hüdey, hüdey, demler hüdey. Evet güzel bir eserdi değil mi hocam? Yani evet kesinlikle. Bir sanat yönüne de bakalım yani Şah İsmail'in diyebileceğimiz. E, demin de bahsettik Hı -hı. şimdi kaygusuzda da bahsettik. E, i̇ki türde de eserler yazmışlar. Yani Farsça, Aruz Bezni yazdığı şiirler olduğu gibi... Türkçe yazdığı şiirlerde çok fazla ki asıl ününü zaten e, halk anladığı zaman seviyor gerçekten de. Evet. Yani kendisi anlıyorsa onu benimsiyor, kullanıyor ve kuşaktan kuşağa da e, iletiyor. Aynı e, Şahatay'dı da böyle. Mesela biraz önce söylediğimiz değişin dili oldukça açık çok, ve çok net. net evet, anlaşılıyor Anlaşıldığı için e, bu şekilde ününü aslında Türkçe yazdığı şiirlerden daha çok elde ediyor. Bu şekilde tanınıyor. Ve e, değişlerin işte bu şiirlerin ortak özelliği de öğretici olması demiştik hep baştan beri diyoruz ya ozanlarımızın çünkü dertleri onların hani şey değil. Hani öylesine bir şeyler yazmak değil bir şeyler öğretmek sadece bir araçtır bu şiirle işte e, Alevi Bektaşi inancının içerisine girmiş oluyor ve e, bir şeyler öğretmiş oluyor mesaj vermiş oluyor. Yani didaktik içerikli daha çok şiirlerine baktığımızda da. ...öyle değerlendirebiliriz. Evet. De şimdi hani bakıldığı zaman... ...Aleyhi Bektaş'ı örneklerine dediniz. Hı hı. E, tabii... E, ...şimdi Hacı Bektaş Veli... Yani ...12 İmam vesaire bahsettik ama... ...Hazreti Ali'nin bir... E, ...şeyi aklıma geldi. Yani vecizesi aklıma geldi. Bilgiliysen diyor, hı hı. ölmüş bile olsan... ...diri gibisin. Ya. Bilgisizsen... Evet. ...diri bile olsan ölü, ölü gibisin. Yani hı. hiçbir anlamı yok. Önce, ön, öncelikle... ...bilgi sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu... ...hani bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum... ...yine bile Hz. Ali'ye ait olan bir söz biliyorsun. Evet. O yüzden de yani o şeyi de ısrarla... ...bilgi sahibi olmanın topluma ne kadar var olduğunu ki... ...sanat, sanat yönünde yani Hı -hı. padişahların işte ozanların yönünü... ...insanla bu Şah İsmail bir örnek yani... ...bir padişah olmasına rağmen o zamanki bir... Lider olmasına rağmen evet. sanat yönüne çıkartmış ama bilgi sahibi olmak için de o şeyden ayrılmamış. Bir ilimden ayrılmamış. Evet. Dolayısıyla hani bilgi öğretmenlik falan diyoruz ya hep güncellerek de geçelim. Bu hafta biliyorsunuz öğretmenler haftası 24 Kasım'da öğretmenler günümüz anlamında da siz de burada radyo havan dinleyicileri şahsımda sizin de gününüzü kutluyorum bir öğretmen olarak. Umarım hep beraber yani bilgiden ayrılmayan nesiller yetiştirirsiniz. Öğretmenler evet. de önemli. Çünkü e, bakılıyor. Şimdi birazcık uf ufak bir anlamda öğretmenler gününün e, UNESCO tarafından hani tavsiyesiyle Türkiye'deki kutlanmasının farklı olduğunu vurgulamak açısından söylüyorum. Hı. Belki siz öğretmen için biliyorsunuz ama radyodaki arkadaşlarımız dinleyenler bilmeyebilirler. Hı hı. 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO'nun tavsiyesiyle öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Ne zaman bizde başlıyor? Bizde de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması 1981 yılında başlıyor yani bu uygulama. Hı hı. O da e, bin, 24 Kasım 1928 yılında işte Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin baş öğretmenliğini kabul ettiği gün olarak algılandığı için e, baş öğretmen oluşundan dolayı Öğretmenler Günü olarak veriliyor. Hı hı. O yüzden de hani bu anekdotu da geçerek. Ee, günümüze tekrar konumuza dönelim evet, ee, Öğreniyoruz öğretmenlere Verdiğiniz değerden dolayı Rica ederim Efendim? öğretmenler bizim her şeyimiz Yani Hz. Ali gibi diyor bana bir harf öğretenin Kırklılık köresi evet. olurum diye ee, Gerçekten de her öğrenilen şey yaşın da biliyorsunuz Önemi yok öğrenmenin Kesinlikle. yaşı olmadığı gibi Biz açığız yani toplumda da Bunu açık olan kişiler belli bir Noktaya geliyorlar iletişimi rahat kurulabiliyorlar Hı -hı. Evet Tekrar Böyle... size dönelim Peki o zaman ile devam edelim mi biz yine? Edelim. Hatay'ı Türkçe ve Farsça iki divan yazmış ondan da hemen bahsedeyim. Türkçe divanında yer alan nasihatnamesi. Aslında bu bir mesnevi mesnevilerin toplandığı bir nasihatname. Niye nasihatname diyoruz? İşte demin de söylediğimiz gibi öğütler veriyor öğretici bir niteliği var. Şu Hatay'ı sadece aslında Anadolu'da değil dediğimiz gibi İran ve çevresinde çok yaygın biliniyor. Ve etkisi hala bile şu anda e, görülüyor. Oradaki aşıklar bile onun şiirlerini alıp işte e, yine kullanıyorlar bizim gibi. Nefesler, semahlar, değişler yapılıyor ya da başka formlarda kullanıyorlar. Bu açıdan çok önemli. Çok Yani arkasından pek çok kişiyi, pek çok ozanı götürmüş, sürüklemiş, kitleyi sürüklemiş bir e, mürşit. Gerçekten önemli bir insan Şahatay'ı. Alevi Bektaş'ı... E, inancı içerisinde de çok önemli. Günümüzdeki Çünkü... İran'da yani bakıldığı zaman şu andaki İran'a bakarak hı hı. yani o dönemin e, çizgilerini taşıyor mu acaba? Hiç baktık mı? Hani şöyle bir inceledik mi? Yani ben yine güncelleştirirken Buna, devam etmek açıdan, Yani din açısından din, din açısından da. Hani o kültürü devam ettiriyor mu? Yani şu andaki İran i̇nsanlar Şah İsmail'in evet ha, insanlar Şah İsmail'in farklılığı tabii ki var. Yani Hı -hı. biz mesela Azerilere baktığımızda şu anda evet. bile, Türkiye sınırı içerisinde bile çok büyük farklılıklar evet. olduğunu görüyoruz ki hani onlar yasta hani kafada çok... hep böyle Safevi devletinin işte İran'da Persler vesaire diye evet. bakıldığı zaman şimdi Şah İsmail'de din motifi de öne çıkarak bir tarikat Hı -hı. lideri çünkü sonuçta. Evet. Yani öyle e, kafalardaki soru işaretini atmak için söyledim. Yani güncelleme yapmak için evet. Farklı. Farklı. Evet. Yani evet. ortak olunan şey... ...onun verdiği mesaj. O i̇şte kadar. İyi insan olmak, Hı -hı. gıybet etmemek... Hı -hı. ...kötülüklerden eline teni çekmek, bütün... ...işte Alevi öğretisinde olan o üç şeye... ...eline, beline, Dinle. diline hakim ol... Hı -hı. ...felsefesi çok önemlidir zaten. Onlar vardır özünde. İşte onlar da o iyi olan tarafları alıyorlar ama... ...ibadet ediş şekilleri... şeklen farklılıklar var. Hı -hı. Ee, 12 İmam'dan bahsettik. Ehlibeyt'ten bahsettik. Şimdi... Ee, Şah İsmail'in yani Hatay'ın yazdığı birkaç dörtlük var. Müsaade ederseniz onları okuyayım mı? Vaktimiz var mı Suatçığım? Var peki. Sabah oldu kutlu günler doğuyor. Hata ettim günahımı bağışla. İhsan ettiğine nurlar yağıyor. Hata ettim günahımı bağışla. Yan yağmur için esel yel için dergahına varan doğru yol için Urum'daki Hacı Bektaş Veli için hata ettim. Günahımı bağışla. 80 bin urum erenler için, 91 Horasan pirleri için, Hasan Hüseyin'in nurları için hata ettim. Günahımı bağışla. Hüseyin Gazi için, gerçek er için, nazar edip yarattığın yer için, müşkilleri halleden rehber için hata ettim. Günahımı bağışla. Eyüp peygamberin gözü yaş için, inip inip deldiceyi taş için, Yusuf peygamberin aziz baş için, hata ettim günahımı bağışla. Musa'ya verdiğin Tur'un hakkı için, İsa'ya verdiğin Sur'un hakkı için, ol şemsü Kamer'in Nuri hakkı için, hata ettim günahımı bağışla. Cümle biten çiçeklerin hakkı için, On iki masumu hakkın hakkı için, sen ganisin, ganiliğin hakkı için hata ettim, günahımı bağışla. Hatayı çağırır, aman enel hak, münkir kullarından uzaksın uzak. Sen ganisin, senden gayrı kimsem yok. Hata ettim, günahımı bağışla. Çok güzel ve Öyle ne yani? güzel Türkçe anlatım yani anlaşılabilir bir şekilde, evet, net bir şekilde. Ee, yine bir türkü dinleyelim alalım, mi Alalım Bir kan dile kandile atıldım Heyecan atıldım Turab olup yeryüzüne saçıldım Bir kandilden bir kandile atıldım Heyecan atıldım Turab olup yeryüzüne saçıldım bir zaman hakiyim haki ile kaldım haki ile kaldım gönlüm ot o düştü dost dost yandığında geldim Bir zaman hakiyim haki ile kaldım haki ile kaldım Gönlüme ot o düştü dost dost yandığında geldim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 Güzel sana, bincanım canım kurban, bin canım kurban kurba, istemez kurbanı kestim de geldim Güzel şahım sana, bin canım kurban, bin canım kurban istemez kurbanı kestim de geldim ...bugün iki önemli ozanış işledik... Ee, evet. ...Şah Hatay ve Kaygısız Aptal... ...ki Alevi Bektaşi... E, içer ...inancı içerisinde... ...çok önemli yer, e, yer alan... ...yer alan iki ulu, iki, iki ulu ozanımız... E, ...tekke edebiyatı içerisinde de... ...aynı zamanda yer e, aldırıyoruz... ...bu iki ismi biz... E, ...şimdi... ...cem törenlerinde sürekli karşımıza çıkıyor... ...onların yazdığı şiirler işte gerek değişler... ...gerek semahlar... Hı hı. E, ...nefesler şeklinde... Ve bu şekilde bu öğreti günümüze kadar geliyor. Yani bir 13. 14. yüzyıldan günümüze kadar gelebiliyorsa ki çok önemli, önemli. isimler olduğunu bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Hani çok şeyler söylenebilir. Biz çok özetledik bu iki, iki ismi de çok önemli ki, iki isim aslında. hani dediğimiz gibi uzun uzun anlatılabilir tarihsel ancak boyutu. Ancak bu kadar kısa oluyor. Tarihsel, yani. özellikle siyasi boyutu çok e, derin olan bir kişi aslında Şah İsmail Şah Hatayi e, özetlemeye tanıtmaya çalıştık. Benim diyeceklerim evet yaptık. örneklemeler yaptık. Ee, benim diyeceklerim bunlardan ibaret. Buyur canım sen. Ne Yoksa dersin? aynen istediklerine katılıyorum. Hı -hı. Çok da fazla uzatmaya gerek yok çünkü dediğimiz gibi bu, biz bunu e, bu kadar özetini çıkarabiliriz. Hı -hı. Yani bir Hı -hı. anlatmak yeni duyan ya da yeni dinleyenler için çok uzun tarih derslerine girmekten ziyade bu Hı -hı. kadarını yapabiliriz. O yüzden bir e, birkaç kaç bu... örnekle değil mi birbirine bağlayalım. Onu veda yapalım. Biz bir iki örnekleri zaman. de bitirelim. Peki o zaman. Ben vedalaşayım sevgili dinleyicilerimizle. Herkese ben iyi haftalar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Türküler ve Yaşam programını da bu hafta burada sona eriyor, erdiriyoruz. Ee, Erdem kardeşime sazından dolayı ve Suat kardeşime teknik masada yardımlarından dolayı teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere. hoşça kalın, dostça kalın, Türkülerle Türklerle kalın. kalın. Aman hey erenler, mürüvvetsizler Öksüzden garibe, misana geldim, misana geldim Bu yetim halime merhamet eyle Havlayı avlayı meydana geldim Bu yetim halime merhamet eyle Ağlayın ağlayın meydana gelin Şahın bahçesinde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 Kokladım bir gün, gafil oldum ise imana geldim. Alinim kullarındanım Ağrı yaban esliği haydarındanım Haydarındanım İmamca fersadık meslebin dedim Derdim et hatayı iş sana geldim İmamca fersadık meslebin dedim Derdim en hatayı iş sana geldi. Değişme Bir derdim var Bin dermanla Değişme Cümle kuşlar dile Gelir yazımda Aman ama göve turnam şama Gelir güzümde Aman ama Benim yaralarım Tuzum tuzum der Aman aman aman Aman aman aman, aman. Karalarım tuzum tuzum de Bir derdim var bin derman'a değişmem Bir derdim var bin derman'a değişmem Bir derdim var bin derman'a değişmem Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman muhabbete bakarım Ben doluyum, ben dolana akarım Güzel film, bir dert vermiş şekerim Bir derdim var, bin dermanla değişme. Derdim var bin değişme değişmem Garip gün gönlüm eyle sesine Aman aman Nicelerin ömrü gitmiş yasine Aman aman Arayıp bulduğum pür hevesine Aman aman aman aman bir derdim var binndermana değişme bir derdim var bin der mana değişme bir derdim var bin der manaa değişme